Dördüncü Bölüm Namaz Çeşitleri Müslümanlara kılmaları emredilen namazlar, farz, vacib ve nafile olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan 1. Farz Namazlar Beş vakit namazın farzları, cuma namazının iki rekat farzı ve cenaze namazı farz namazlardır. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. 2. Vacip namazlar. Vitr namazı, bayram namazları, adak olan namaz ve başlanıp yarıda kalan nafile namazlardır. Kazaya kalan vitr namazını da kaza etmek vaciptir. 3. Nafile namazlar. 5 vakit namazın sünnetleri Teravih namazı ve sevap kazanmak niyetiyle kılınan teheccüd, tahiyyet-ül mescid, işrak, duha, evvabin, istihare, tesbih namazları gibi namazlar, nafile namazlardır. Yani kılınması emir değildir. Farz ve vacib olan namazlardan, borcu olmayan bir kimsenin, nafile ibadetlerine de sevap verilir.